Müslümanlar peygambere nasıl inanmalı? Yani peygamberliğin dışında peygamberi alıp, beşeri sıfatından ilahi bir şeye oturtturup ona kapatılıp veya bunun nasıl inanmalı Bunu öğrenmek istiyoruz. Peki soralım hocamıza Galip Bey. Gümüşhaneye saygılar sizlere, sevgiler. Resulullah Aleyhisselam kimdir bir defa? Nedir? Peygamberdir. Evet. Ne iş yapıyor? Allah-u Allah Teala elçin. tarafından kendisine gönderilen vahyi bize anlatıyor. Evet. Diliyle, yırşayarak. Ee, dolayısıyla insan değil mi? İnsan. Tabii ki. Ancak bizim gibi bir insan mı? Hayır. Ee, yani ben beşerim diyor ama. Evet. beşer? mitlukum yuha ile yama. Bana vahiy edilir. Sizden farkım ne? Ben insanım ee, ama bana vahiy geliyor. Sizin böyle bir imkanınız? Yok. Yok. Ha, yani bizim gibi bir kul ancak Cenab-ı Hak yanında rahmetellil alemin, alemlere rahmet. rahmet. Ee, onun dışında rahmetellil alemin diyeceğimiz kim var? Var mı? Evliyaullah, diğer çok mübarek insanlar için rahmetellil alemin diyebilir misiniz? Hayır. Evet. Cenab-ı Hak onun için ne demiş? Rahmetellil alemin, alemin. alemlere rahmet demiş. Peki Mevla onu övüyor zaten evet. yani sevdiğini açıkça beyan ediyor, şefaat yetkisi vermiş. Yani bizim gibi insan olmakla birlikte elbette ayrıcalığı olan özel bir, özel bir kul. Dolayısıyla bize düşen nedir? Onu çok sevmek. O kadar sevmek ki Cenab-ı Hakk'ın sevgisine kadar olmayacak ama. Allah Teala'yı en çok severiz ondan sonra kim? Resulullah Aleyhisselam. Evet. Sonra diğer yakınlarımız Hz. Ömer Beni ne kadar seviyorsun sualine işte çoluk çocuktan sonra demişti Rasulullah de, Resulullah Aleyhisselam ne diyor Kişi Beni çoluğu çocuğundan Yakınından akrabasından Her şeyden daha çok sevmedikçe Samimi Müslüman olamaz demiş Biz en çok Cenab-ı Hakk'ı severiz. Her şeyin yaratıcısı. Evet. Peygamberimizi yaratan da o, bizi yaratan da o. Ondan sonra sevgimiz, aşkımız ikinci derecede kim olacak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sevgiyi, dünyevi sevgiyi, hanım sevgisi, eş sevgisi, çocuk sevgisini Allah Resulü'nün üzerine çıkardığınız takdirde Sorun problem meydana geliyor. Yani Allah Resulü insan ama özel bir varlık. Evet. Cenab-ı Hak özel görev vermiş, rahmet ellili alemin demiş evet. ve onu örnek alın diyor ayet-i kerimede açık. Evet. Allah Resulü'nde sizin için örnek vardır. Yani her yönüyle örnek alacağımız bir şahıstan bahsediyoruz. Evet. O halde en çok seveceğimiz Cenab-ı Hak'tan sonra bir varlık her şeyimizden daha çok seveceğimiz bir varlık. Görevi bizim dünyevi ve uhrevi saadetimizi temin olan, Allah'ın sevdiği, arzuladığı, istediği her şeyi bize öğreten, yasakladığı her şeyi bize gösteren, bizi insan olma sıfatıyla mücehhez kılmaya çalışan bir varlık. Evet. O yüzden elbette haşa kimse ona ilah Diyemez böyle bir şey de haşa olamaz. Hiçbir Müslümanın gönlünden böyle bir şey geçemez. Soru için burası önemli sanırım. Zaten ehli kitabın yanıldığı nedir? Peygamberini ilahlaştırmış. Evet. Allah Resulü ona dikkat çekiyor. Yani eski ümmetler gibi yapmayın. Onlar ne yaptılar? Hazreti İsa'ya Allah dediler. Haşa evet. Allah'ın oğlu diyorlar. E bugün Hristiyanlık alemi böyle bir çıkmazın içinde. Fakat bunun izah etmeleri de çok zor tabii. Allah'ın oğlu İsa neticede annesi var. Dünyaya başka bir varlık sebebiyle geliyor ve ilah oluyor. Başkasına muhtaç olan bir şey nasıl ilah olabilir? O konuya zaten Resulullah Aleyhisselam çokça dikkat ediyor. Evet. Kabrinin de mesela ibadetgah edilmemesi konusunda çok dikkat çekiyor. Ha Suudi kardeşler bu konuda aşırı hassasiyet gösteriyorlar ama biz e, elbette onu harşa tapamayız böyle bir şey olamaz. Ancak sevgimiz biraz daha özel bizimki. Suudi kardeşler bir hassasiyetten dolayı yani İslam alemi Resulullah Aleyhisselam'a diğer kitap mensuplarının kendi peygamberlerine yaptıkları yapmasınlar. yanlışlığı yapmasınlar diye belki iyi niyetle yapıyorlar. Biraz aşırı gibi bize görünüyor ama yine de önemli o, ona dikkat edilmesi lazım. Evet. Fakat sevgimize hiç kimse mani olamaz. En çok sevdiğimiz insan olarak herkesin gönlünde yer alan bir varlık. Teşekkürler hocam.